farz zamazların üçüncü, dördüncü rekatlarında zamm sure okunması, şafi ve hanefi mezheplerin görüşleri hakkında bilgi verir misiniz demişler. E, namazlarda Kur'an-ı Kerim'den bir ayet veya bir sure okumak hı hı. E, farzdır, e, rükündür. فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَا minel Kur'an. Namazın farzları e, babında biliyoruz e, 12'si daha namaza başlamadan gerekli olan farzlar, bir de namaz başlangıcından itibaren yerine getirmiş olmamız gereken şartlar vardır. Dolayısıyla bunlardan birisi de kıraattır. Kıraat, evet. Namazda Kur'an-ı Kerim'den bir ayet de olsa hı hı. okumaktır. Hı hı. Ve bunun Fatiha olması vacip. Aynı şekilde Fatihaya ilave edilecek e, sure zam sure? Yani sure bitiştirmek anlamını taşır e, sure olabileceği gibi e, nedir? Bir ayet veya birkaç ayet okumaktır. E, Fatiha'nın okunması şahid meselesinde e, nedir? La salate illa bir fatihatil kitap. Fatihası namaz olmaz. Evet. Bu nedir? Rükün olarak e, yer alır. Dolayısıyla bizler Hanefi mesabinde e, vacip, vacibin e, bölümü de Fatiha'nın olması ve Fatiha'ya da bir sure veya birkaç ayet veya bir ayet e, efendim Kevser suresi veya İhlas suresi uzunluğunda e, olacak bir ayet veya sure, kısa surelerden olabilir, uzun surelerden olabilir. E, bu şekilde okumaktır.